Risale-i Nur Külliyatından Lem'alar Müellifi Bediüzzaman Said Nursi Diyanet İşleri Müşâbere Kurulu'nun 23.5.1956 gün ve sayısız ehli vukuf raporuna istinaden Afyon Ağır Ceza Mahkemesince Bediüzzaman Said Nursi'nin ve vesair evraklarının kanuni mevzuata muhalif siyasi ve idari hiçbir mahzuru görülmemiş olmakla sözü geçen eserler 23.6.1956 gün 954/278 taksim, 278 esas ve 955'e 218 karar sayılı ve kazii mahkeme haline gelen beraat kararı ile ve yine Isparta Sorgu Hakimliği'nin 11.9.1956 gün 954'e 28 esas ve 1956'ya 65 karar sayılı ve aynen kazii muhkeme haline gelen meni muhakeme kararı ile bilumum nur risaleleri sahiplerine iade edilmiştir her hakkı mahfuzdur